Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in, emma ba'du. Ve kad zekera al-fukahâhu rahimahumullah, fakihler, zikrettiler ki, ennehu yusannu fi khutbeteyi'l-cum'ati, Cumanın iki khutbesinde sünnet oluyor. En yakhtuba ala minberin, minber üzerinde khutbe etmesi sünnet oluyor. Lifi'lihi aleyhi salatu vesselam, Peygamberimiz Barmız Vesselam'ın ve dolayı. Ve liân n zâlîk a fil ilâlâmî ve a fil waâzi, hînma yuşâhedûl hudûru al xutîbe fil Çünkü bu i'lamda yani bildirmede, en a olandır, yani ulaştırması en kolay olandır. Ve a blâgu fil ve de en iyi olanı budur. Yani tesiri en fazla olanı budur. Haynema yushahidu'l huduru orada hazır bulunanlar müşahede ettikleri zaman el hatibe amamahu. Hutbe vereni, hatibi önlerinde gördükleri zaman bu onlarda hem vaaz yönünde hem hatibin sesini ulaştırması yönünden daha iyidir. Galen-i Nevavi, Nevavi dedi ki rahimehullah ve ittihadu sunnetun mucmehun aleyha. Hutbe için minbere dinlemek üzerinde ittifak olan sünnetlerdendir demiş. Şimdi peygamber aleyhissalatü vesselam ilk dönemlerinde hutbe verdiği zaman ayakta hutbe veriyordu. Yani kendisine ait olan üzerine çıkmış olduğu bir minberi yoktu. Daha sonra peygamber aleyhissalatü vesselam marangoz olan bir tane sahabin annesine haber yolluyor. Diyor ki oğluna söyle bana üzerine çıkıp hutbe vereceğin bir tane şey yapsın bir şey yapsın. O da ona üç basamaklı yani üç tane merdiveni olan bir e, minber yapıyor ve ondan sonra zaten günümüze kadar da hatipler camilerde hutbe verdikleri zaman hem Peygamber Aleyhisselatü sünneti olduğu için hem de hutbenin tesirinin yerine gelmesi için daha iyi bir yol olduğundan dolayı minber edinmişler. Lakin günümüz minberlerinin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dönemindeki minberden ayıran özelliği nedir? veyahut da sünnete aykırı olduğu yön günümüz minberleri genelde genel itibariyle safları ayıran, ayırma özelliğine sahip, öyle değil mi? Yani normalde minber, mesela bazı camilerde görmüşsünüzdür minberi duvarın içine yaparlar. Hemen mihrabın yanındadır. Saflarla hiçbir alakası yoktur, saflara etkisi olmaz. Yani merdivenleri falan içeridendir. Bazı yerlerde ise minber aşağı merdivenler aşağıya doğru gelir ve safı keser ortadan. Yani minberin bir tarafı safın bir tarafıdır, minberin bir tarafı da safın bir tarafıdır. O zaman biz hatırlıyorsanız ki safları, bir şeyin safları kesmesi nehyedilmiştir. Sahabe onun için ne yapmazdı? Safların, arası, direklerin arasında namaza durmazdı. Direklerin arasında duranları öne iterdi. Sebep çünkü direğin arasında durdu mu, yan taraf direkten bu tarafa saf tutacak. Saflar bölünmüş olacak. Ondan dolayı bu şekil minberler, hem sünnete aykırıdır, hem de safları bölme gibi bir mevsede taşıdığından dolayı doğru değildir. Ama eğer üç merdivenli veyahut da duvarın içine oyulan bir minber olursa minberin üzerinde hutbe vermek sünnettir. Ve yine sünnet oluyor en limel hatibu hatibin selam vermesi alel me'mumine yani namaz yani namaz kılanlarca olanlardan olanlara izâ akbele aleyhim onlara yöneldiği zaman. Bir kavli Cabir. Cabir'in sözünden dolayı ve kana Rasulullah izâ sa'ada'l minbere peygamberimiz minbere çıktığında selleme selam verirdi. Ravahu İbn Mace. Onu İbn Mace rivayet etti. Ve lehû Onun şahitleri vardır. Ne demek böyle bu Onunla aynı manada olan başka hadisler vardır. Onunla aynı manada olan başka hadisler vardır, değil mi? Şahitle mutabi arasındaki fark neydi? Şahit ve mutabi i. şahit ve mutabih. Şimdi mustalahul hadiste şahit demek, bir şeye şahit dediğimiz zaman buradan ne anlayacağız? Buradan anlayacağız ki farklı kişilerden, yani bu ravinin dışındaki insanlardan ama aynı manaya delalet eden hadisler var. Mutabih dediğimiz zaman ne anlayacağız? Aynı raviden, farklı kanallarla gelmiş olan rivayet anlayacağız. Tamam Mesela diyelim ki Cabir'den bu bir yolla geldi, başka bir yolla yine geldi, başka bir yolla yine geldi. Aynı manaya derlet eden bir hadis. Buna mutabih diyeceğiz, tamam Ama diyelim ki aynı mana farklı farklı râvilerden rivayet olmuşsa buna da şahit diyeceğiz. Bu bizim ne işimize yarar şahitler? Şahitler ve mutabihler bizim ne işimize yarar? Bir rivayette mevcut olan ihlali örtmeye yarar. Biz ne demiştik? Mesela demiş ki zayıflığı şiddetli olmayan zayıf hadisler başka yollardan gelmeyle veyahut da umumi delillerin kendine şahadetiyle kuvvet bulur ve hasen derecesine yükselir. İşte bunun en büyük yolu da nedir? Bunun en büyük yolu da mutabih ve şahitleri bilme ilmidir. Yani bu, bu ilme ne deniyor? İtibar deniyor. Yani mutabih ve şahitleri araştırma yoluna, metoda bu kısma itibar deniyor. Bununla hadisler takviye edilir zayıfmış gibi görülen. Veya senedinde halal varmış gibi görünen rivayetler bu şekilde telafi olur. Demek ki bu şahitleri vardır diyorsa demek ki bu rivayet problemli bir rivayet. Öyle değil mi? Yani ve lehu diyorsa eğer demek ki bu rivayette bazı sıkıntılar var. Biri hemen diyecek ki bak bu rivayet ama zayıftır. O da diyecek ki ama ve lehu şevahid onun şahitleri var. Yani o manaya delilet eden başka kanallardan gelen rivayetler var. Tamam Şimdi normalde e, hatip iki yerde selam verir imam, birincisi camiye ilk girdiği zaman, bunda beis yok zaten bunda hiç ihtilaf yok yani camiye yeni girdiğinde insanlara selam vermesi. İkincisi ise minbere çıktığında minberin tepesine geliyor ya sonra işte dönüp insanlara bakıyor. O zaman oturmadan önce, ezan okunmadan önce insanlara selam vermesi veya ayağa kalktığında hutbeye başlarken insanlara selam vermesi burası ihtilaf edilmiş üzerinde ihtilaf edilmiş olan bir konu. Cumhur ulema selam verebilir demiş, selam verilmesi sünnettir. Çünkü bu konudan merfu ve mevkuf, birbirini takviye eden, birbirini destekleyen, cebreden hadisler var demiş. İnşallah raci olan da budur. Bazı alimler de rivayetleri şey görmediği için, sabit görmediği için bu makamda selam vermek mekruhtur demişler. Hanefiler gibi. وَيُسَنُّ Sünnet oluyor. اَنْ يَجْلِسَ عَلَى الْمِنْبَر۪ي Minbere oturması İlâ firâh-ı müezzini, müezzin ezanı bitirinceye kadar oturması sünnet olur. İbni Ömer'in sözünden dolayı Kâne Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, peygamberimiz idi, yeclisû, oturuyor idi idâ sa'id-el minbera, minbera çıktığı zaman, hatta yefrughal müezzinu. Ta ki müezzin ezanını bitirinceye kadar. Thümme yekûmu fe yekhtubu. Sonra peygamberimiz kalkar ve hutbe verirdi. Ravahu Ebu Davûd. Bir önceki dersin sonunda da anlattık ya, yani ezan okunur, insanlar camiye gelir. Ondan sonra hatip, ee, bu şeye gelir, içeriye gelir imam. Tahiyyatü'l-Mes'id namazını kılar, sonra minbere çıkar. Minbere çıktığında dedik bir ezan daha okunur, yani iç ezan okunur. İmam o sırada oturur, yani en tepeye çıktığında oturur, bekler. Müezzin ezanını bitirir, imam hutbe okumaya, kalkar ayağıya hamd eder salavat getirir ve hutbe vermeye başlar. Sonra yorulunca veya ihtiyaç duyunca tekrardan oturur, sonra tekrar kalkar ikinci hutbeyi de okur. Süresi zamanı ona kalmış. Ondan sonra onu da bitirince müezzin Kamet getirir, imam da insanlara namazı Ve وَمِنْ سُنَلِ خُتْبَتَيِّ الْجُمْعَةِ Cuma numazının iki hutbesinin sünnetlerindendir. اَلْ beyne بَيْنَهُمَا İki kudben arasında oturması, ve Hadis İbnü Ömer İbnü Ömer'in hadisinden dolayı, kane Nabiyyu yaktı bu kudbeteini, Peygamberimiz iki kudbe verdi, vehuwa kâim, o ayakta idi, yafsilü beyne huma bejulosin, ikisinin arasını oturma ile ayırırdı bu zaten geçti. Vamis sünneti hime, o iki kudbenin sünnetlerindendir, en yaktı be ayakta kudbe vermesi bazı alimler bunu hutbenin rükünlerinden saymışlar. Yani sahip olabilmesi için hutbenin şartlarındandır demişler. Diğer şartlar gibi li fi'li Rasul aleyhi ve sellem peygamberimizin fiilinden dolayı تعالى, ve li ve Allah'ın sözünden dolayı ve terakuke qaime. Ayetin başı neydi bu ayetin başı? Vetarakuke qaime ayetinin başı. Ve iza ra'u ticareten ev lehven ev min havlika Sonra Onlar bir ticaret veyahut da eğlence gördükleri zaman senin etrafından dağılırlar ve seni ayakta bırakırlar. Bu hangi ayet? Bu cuma ayetinin indiği olay işte. O Şam'dan kervan geldiği zaman sahabenin peygamberi bırakıp kervana koşturması. Peygamber de ayakta kalıyor etrafında azınlık bir toplulukla. Ayakta kalıyor. Allah da öyle diyor. Yani ne diyor? Ayette bile o anda peygamberimizin ayakta olduğu, yani hutbeyi ayakta verdiğini anıyoruz diyor. Ve amel il aleyhi ve Müslümanların ameli de bunun üzerinedir. Değil mi? Ee, yok, bu böyle mana olmaz. Ve Müslümanların ameli bunun üzerine olduğu ondan dolayı. Yani peygamberin sözünden, ayetten ve Müslümanların e, ameli onun üzerine olduğundan dolayı. Ve Müslümanların ameli onun üzerinedir dememiz için ne olması lazımdı? Ve amelul muslimine aleyhi olması lazımdı değil mi? Mübteda, bir de haber olması lazımdı. Burada ise ne? Burada ise vav ile mecrun üzerine me'tuf. Evet. Ve yusnü en i'temide ala asan ve nahviha. Ve yusnü en ala asen ve nahviha. Yani asaya ve ona benzer bir şeye dayanması cai, e, sünnettir. Şimdi normalde imam hutbe verirken e, peygamber aleyhissalatü vesselam kendi döneminde genelde elinde bir asa veya ona benzer bir şey olurdu ve peygamberimiz hutbe verdiği zaman da bu asaya dayanır o şekilde hutbesini verirdi. Genel olarak cumhur ulema da bunun sünnet olduğunu söylemişler. Tamam? Hatibin hutbe verirken bir asa gibi bir şeye dayanmasının sünnet olduğunu söylemişler. Bu konuda rivayetler var yani birkaç tane ayrı sahabeden gelen rivayetler var. Peygamberimizi hutbe verirken asa elinde tutaraktan asaya dayanarak hutbe verdiğine dair rivayetler var. Lakin özellikle İbn Kayyim, ben şöyle bir tespiti var. İbn Kayyim diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mimber edinmeden önce mimber edinmeden önce Peygamberimiz asa ile hutbe verirdi. Ona dayanmak için. Lakin peygamberimiz minber edindikten sonra, peygamberimizin khutbede asa ile khutbe verdiğine dair hiçbir e, rivayet mahfuz değildir diyor. Yani ondan bize gelmemiştir, hafız edilmemiştir diyor ve onu bu konuda muhasır alimlerden de ona tabi olanlar var. Yani peygamberimiz minber edindikten sonra asa ile khutbe vermemiştir diye. Hatta İbn-i e, biraz da eleştiri, eleştirici bir üslupla yani sert bir üslupla bunu söylüyor. Oysa bu doğru olan bir şey değil. Çünkü İbn Kayyim söylemiş olduğu bu sözün bir delili yok. Yani umumen peygamberimizin hutbe ile e, asayla hutbe verdiğine dair elimizde deliller var. Değil mi? Mesela sünenlerde sahabe diyor ki biz peygamberimizle beraber cuma namazına şahitlik ederdik. Bak umum, biz peygamberimizle beraber cuma namazına şahitlik ederdik. O asaya dayalı bir şekilde hutbe verdi. Yani asaya dayanmış bir şekilde hutbesini verdi i̇bn Kayyım'ın bu ayrılma gitmesinin bir delili yok. Bununla beraber, biliyorsunuz özellikle İmam Mali'nin mezhebinin esaslarından bir tanesi ne? İmam Mali'nin mezhebinin esaslarından yani onu diğer mezheplerden ayıran. Medine ehlinin ameli, öyle değil mi? İmam mesela Malik, Medine ehlinin amelini khaba rahattan daha kuvvetli görüyor. Medine ehlinin amelini khaba rahattan daha kuvvetli görüyor. Çünkü ona göre Medine ehlinin ifade etmiş olduğu, Medine ehlinin amelinin ifade etmiş olduğu ya yakin, Haber Ahad'ın ifade ettiğinden çok çok daha üst mertebede. Ondan dolayı nasıl sen mütevatiri Ahad'a tercih ediyorsan öyle değil mi şimdi bir mütevatirle Ahad karşı karşıya geldiğinde tercih yapman gerekirse ne yapacaksın? Mütevatiri alacaksın Ahad'ı bir şekilde tevil edeceksin mecbur. İmam Malik de şeyi seçiyor Medine Ahlin ameli. Müdevvene'de İmam Malik e, hutbeye, hutbede imamın asaya dayanmasını anlatırken iki yerde Birinde diyor ki, bu bizim insanlardan ta eskiden beri görmüş olduğumuz insanların amelidir. Yani bu ne demek? Demek İmam Mali'nin dönemine kadar da bu uygulama devam ediyordu. Başka bir yerde de diyor ki, bu bizim işittiğimiz ve gördüğümüzdür. Yani bizim insanlardan gördüğümüz, Medine ehlinin ameli olarak insanlardan görmüş olduğumuz budur diye. Evet doğrudur, Medine ehlinin ameli hüccet değildir. Yani alimler İmam Mali'yi bu konuda eleştirmişlerdir. Demişlerdir, hüccet icmadadır. Bir beldenin bir amel üzerine ittifak etmesinde değil, hüccet icmalıdır. Ama İmam Mali'nin bunu söylemesi İbn-i Kayyım'ın söylediğinin hilafına bu uygulamanın Peygamber Aleyhisselatü vesselam'dan sonra da devam ettiğini ve minber edindikten sonra bunu kes kesmediğini gösterir. Niye? Çünkü şayet eğer Peygamberimiz minber edindikten sonra elinde asa tutmayı terk etmiş olsaydı İbn-i Kayyım bunu 700 sene sonra fark edecek. Ama o dönemde yaşayan selef, sahabe, hulefe-i raşidin peygamber medine ehlinde bulunanlar peygamberimizin minber edindikten sonra asayı terk ettiğini fark etmeyecek. Bu çok da makul olan bir şey değildir. Evet. Ve sunnu ila kufran-ı sünnetlerindendir en yaksede tilqa'a veci li fe'lihi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani eee onun yüzü tilqa'a veci insanı önün. yani insanın yüzün, yüzünün baktığı yer demek. Şu anda siz benim tilqa'a vecimdesiniz yani önümdesiniz. Sürekli hutbe verirken orayı kastetmesi lazım diyor. Yani en da kastetmesidir tilka evacehi. Şeyin gözünün gördüğü yeri yani yönünün döndüğü yönü yönüne karşılık gelen yeri kastetmesi lazım. Yani ne demek bu? Sağa sola dönmemesi lazım. Hani diyelim ki geniş bir mescit düşünün. Bu tarafa bu tarafa dönüp sonra ortaya dönmemesi lazım. Sürekli bir bir şekilde durup bir şekilde eee hutbe vermesi lazım liann iltifatihi ila ahad janibihi çünkü onun iki yanından birine iltifat etmesi dönmesi i'radun ani al bir diğerinden yüz çevrilmesi demektir. ve muhalafetun lis-sunnati sünnete de muhalafettir liannahu sallallahu aleyhi ve sellem çünkü sallallahu aleyhi ve sellem kana yaqsidu tilqa'a wajhihi yönünü kastederdi yani yönüne yönelirdi. fil hutbati hutbede ve istibgeluhu'l hadirun biwujuhih hutbeyi dinleyenler de hazır olanlar da ona yüzleri ile dönerlerdi. Yani peygamberimiz şu şekilde duruyor. Karşısında cemaat var örneğin. Peygamberimiz yönünü çevirmiyor bu tarafa bu tarafa. O düz bakıyor. Yani düz duruyor. İnsanlar sağdan soldan ona doğru oturup hani onun şey yapıyorlar. Ona bakıyorlar, Tamam? E qaul İbn Mesud kan istawa alal minberi istakbelnahu bi wujuhina rawahu et İbn Mesudun sözünden dolayı Peygamberimiz minberin üzerinde kaim olduktan sonra biz onu yüzlerimiz ile karşılardık diyor. Şimdi e, normalde hani hatipler hutbe verirken genelde cuma hutbelerinde cami cemaati geniş olduğu zaman mesela adam bir öne bakıyor. Bir sağa doğru dönüyor bir sola doğru dönüyor. Gaye bütün topluluğa şey bilmek bütün topluluğa hutbe verebilmek. Ama burada Şeyh diyor ki Peygamberimiz öyle yapmıyordu yani. Peygamber aleyhisselatü vesselamın sünneti durduğu yere, yönü yönü zaten camiye tam şey ortasına paralel. Peygamber aleyhisselatü vesselam durduğu yerde durur, gerekirse gözüyle kontrol edebilir insanları ama vücut olarak, beden olaraktan sağa ve sola dönmez. Çünkü diyor sağa sola dönmesi hem sünnete muhaliftir, hem de bir tarafa döndüğün zaman, öbür tarafa yüz çevirmiş oluyorsun. Yani bu tarafa yöneldiğinde mesela şu iki üç kişiye yüz çevirmiş olacağım. Bu tarafa döndüğümde de bunlara yüz çevireceğim. Ama düz durdun mu herkesi kuşatmış olacağım. Öyle mi? Peki dinleyenlerin bu durumda yapması gereken şey ne? Dinleyenler, herkes yüzünü imama doğru çevirip, e, hutbeyi verene doğru çevirip, onu dinlemeleri lazım. Yani günümüzde olduğu gibi kolonların arkasına oturmak veya da yan oturmak, Arkasını dönmek falan bunlar sünnette olmayan şeyler. Tamam? Ve yusnu yine sünnetir, en yuqasır al-ḫutbəte taqsiran muhtedilən. Ve yusnu sünnetir, an yuqasır qısaltması al-ḫutbəte ҳutbəi taqsiran qısaltma ile ölçülü. <gülüyor> əlçulu. Bihiythu la yemelu ve Yani onlar bıkmazlar ve nefisleri ondan nefret etmez. وَلَا يُقَسِرُوهَا تَقْسِيرًا مُخِلًّا Lakin onu kısaltacak dediğimizde onu ihlal edecek şekilde kısaltmayacak. Yani khutbenin maksuduna zarar verecek. İki üç kelimeyle khutbeyi kapatacak şekilde muhil bir şekilde khutbeyi kısaltmayacak. فَلَا يَسْتَفِدُونَ مِنْهَا Ondan istifade etmezler. فَقَدْ رَوَّى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ عَنْ عَمَّارٍ مَرْفُعًا İmam-ı Muslim Ammar'dan merfuan rivayet etti. اِنَّ ت ve kısa bir hutbeti ma innet min fikhi. İnnet ul salatı uzunluğu kishin namazın uzunduğu. Ve kısa kısa olması ma min Onun fıkhının alametidir. Ma min fikhi onun fıkhının alametidir. Fa atilu namazı uzatınız Ve akciru al hutbete hutbeyde kısa tutunuz ve mana onun sözünün manası me innetun minfikehu onun fıkından alametdir ey alametun ala fikehi yani onun fıkına alametdir evet şimdi biz daha önce de demiştik ki peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın sünnetlerinden bir tanesi de kişinin yapmış olduğu konuşmayı yani yaptığı konuşmanın tane tane olması Karşıdakilerin anlayacağı cinsten olması, öyle değil mi? Gerekirse anlamaları için aynı cümleleri tekrar tekrar, Peygamberimiz bir sözü üç kere tekrarlardı, öyle mi? Tek ki karşıdaki daha güzel anlasın diye. Ee, ve öz konuşurdu, yani çok da fazla uzatmazdı. Lakin burada kasıt, öz konuşmaktan kasıt e, insanları bıktırmamaktır. Yoksa öz konuşmaktan kasıt, konuşmanın maksuduna halal getirmek konuşmaya zarar vermek değildir. Yani muhatap tam anlamadan senin ne anlattığını konuşmayı bitirmek değildir. Ondan dolayı şeyh diyor ki Peygamber aleyhisselatü vesselamın emri var. Peygamber aleyhisselatü vesselamın teşviki var estağfurullah. Kutbeyi kısaltmaya, namazı uzatmaya dair. Lakin diyor, kutbeyi kısaltırken yani bir mefseletten kaçıyoruz insanları bıktırmamak için. Başka bir mefseleye düşmemek lazım. Hani insanların kutbeden hiçbir şey anlamayıp e, ne olduğu belli olmadan bir hutbeyi dinleyip kalkmamaları lazım tabii bir de bu kısalık ve uzunluk namaz için de aynısını söylemiştik bu göreceli bir kavram öyle değil mi yani mesela şimdi diyelim ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazı uzun tuttuğunda kime kızmıştı hangi sahabeye kızmıştı muazza kızmıştı değil mi namazı kısa tut demişti hangi sureleri oku demişti başka سَبْحِسْمَ رَبِّكَ لَعَلَى Mesela şimdi günümüzde bunlarla kıldırılan bir namaz ve insanlara çok uzun geliyor yani. Hani سَبْحِسْمَ رَبِّكَ لَعَلَى Yani cema, cami cemaati şeklinde yaşayan bir adama iki vakit böyle e, surelerden namaz kıldırsan adam bir daha camiye gelmez yani. Hoca hatimle namaz kıldırıyor e, diye bir daha namaza gelmez. Onun için bunlar göreceli şeyler. Mesela hutbe de öyle. Şimdi biz hutbe dediğimizde mesela hutbenin kısalığı sünnettir. Kudbenin kısalığından ne anlıyoruz? İşte 10 dakika, 15 dakika, değil mi? Mesela bir tane sahabe diyor ki İmam Müslim rivayete diyor: "Ma hafistu Sura Ta'af illa min fimi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sallam yahutbu bıha kulla Jumaat". Başka bir rivayete diyor ki: "Ma axistu al Ta'af illa min fii Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sallam yahutbu bıha kulla Jumaat". Yani ben Kaf Suresini Peygamberimizden ezberledim. Nasıl ezberlemiş? Cuma günü kudbeni ezberlemiş. Her cuma peygamberimiz Kaf suresini okurdu diyor. E yani şimdi peygamber arınsat üsümün Kaf suresini okumasını düşünseniz yani Kaf suresi e, kısa bir sure değil. Öyle değil mi? 3-4 sayfalık bir sure. Ve peygamber arınsat üsümün okuması belli. Kana kıraatuhu medden ve kıraatu uzal. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Öyle. Al-Rahim. Yani böyle okuyor. Hani peygamberimiz böyle hızlı hızlı okumaz yani. ''Kaf ve Kur'an, mecid falan böyle değil. Kaf, tane tane. E şimdi Kaf suresini bu şekilde okuduğunu düşünün. Kaf suresini niye okuyor ki peygamber ders? Yani hutbenin konusu Kur'an talimi değil. Hutbenin konusu bir şeyler anlatmak. Bu ayetleri tefsir edecek. Öyle mi? Bu şekil düşünün. Yani bu kısalık ve uzunluk göreceli bir şey. Göreceli bir kavram. Buradan gaye ne? Burada gaye karşımızda hitap etmiş olduğumuz topluluğun şeyini bilmek. Ee, anlayacakları seviyeyi, anlayacakları kadri bilmek. Bu da toplumdan topluma değişiyor. Yani dine olan bağlılıkları. Şimdi adam mesela diyelim ki şeyde dersler, Arap dünyasında genelde dersler, yani genel böyle bir buçuk saat, iki saat, bir saat, 45 dakika bir ders sürüyor. Ee, mesela. Niye? Çünkü haftada bir gün ders yapıyor evet. adam. Zaten 40 dakika 30 dakika ders yapsa yani 10 sene biter, kitabın mukaddimesi bitmez. Öyle değil mi? E ne olacak mecbur? Bir buçuk saat 2 saat artık neyse ders yapılıyor ee, örneğin. Şimdi aynısını burada yapsan buranın insanı bunu kaldıramaz. Yani bir buçuk saat 2 saat bir dersi kaldırabilir misiniz? Bir derste oturup dinlemek mümkün değil kaldıramaz yani. Demek ki bu göreceli bir şey. Yani yerden yere göre şey yapabilir e, değişebilir. Onun için bu hatibin kendisinin bunu takdir etmesi lazım. Yani bıktırmayacak kadar kısa ve maksadı zarar verecek, maksadı zedeleyecek kadar da bıktırmayacak kadar uzun olmaması lazım. Bıktıracak kadar uzun olmaması lazım. Maksada zarar verecek kadar da kısa olmaması lazım. Ortada dengeli olması lazım. Tamam Bunlar göreceli şeyler. Yani yoksa hani bakalım Peygamberimiz nasıl kısa hutbe vermiş dersek, en az bibi saat sürmesi lazım. Ve sünni yine sünnet olur en yerfe biha onun ile sesini yükseltmesi sünnet olur. Li ennahu kana idha çünkü o hutbe verdiğinde sallallahu aleyhi ve sellem ala savtu sesi yükselirdi. Ve şiddet da siniri artardı ve li enne zalike auqa'u çünkü bu nefislerde daha çok etkiler ve eblegu fi'l vahz ve asdaba nasihatatuhu daha etkilidir ve en yulqi bunu zaten söyledik yani önceki dersin sonunda. Ve yunyulqiha bi ibaratin vadiha ve hutbey ilqa etmesidir. Elqa normalde ne demektir? Elqa kelimesinin asıl manası atmak. Ve elqa elwah. Demin Mustafa sallam elindeki levhaları attı. Mesela bu kelime aynı zamanda ne için kullanılır? Yulkil hutbatan, elqa kelimetehu mesela. Yani alqa reisul cumhuriyye kelimetehu. Yani reis cum cumhurbaşkanı konuşma yaptı manasına elqa atmak yani sözü atmak hani karşı tarafa atma gibi elqa al hutbede elqa al hatib hutbet el cum'a yani o cuma hutbesini verdi tamam a'ta denmez mesela daha önce ne demiştik, yani Arapça Türkçe gibi değil Türkçe gibi bir dil değil yani mesela ata verdi o zaman a'ta a'ta el usta'u mesela olmaz yanlış bir cümle mesela olmadı değil mi Derrese diyeceksin derese el mudarris mesela ve alqa المدرس الدرسه ee, diyeceksin yani. Anlaşıldı. Bu en yulqiha onu vermesidir bi ibaratatin muadihatin olan ibarelerle kuvvetin kuvvetli, mu'essire, etkileyici ve bi ibaratatin jazlatin jazl demek yani açık demek. Açık olan ibarelerle O'nun vermesi gereklidir. Yani imam hutbe verirken karşı taraftaki insanların onu anlaması lazım. Onların dilinden e, konuşması lazım. Mesela doğuda hutbe veren bir adam e, Türkçe hutbe verdiği zaman bu hutbe hutbe değildir. Yani bu çünkü camiye gelenlerin misal örnek veriyorum yüzde altmışı yüzde yetmişi hocanın ne dediğini yüzde doksanını anlamıyor. E, misal. Hele bir de özellikle şeyden okuyunca şimdiki gibi yani hutbe demeyelim de işte, namaz kıldırgaçlarının eline tutuşturulan kağıttan okuyunca zaten garibim e, hiçbir şey anlamıyor. Yani düzenli cümle olduğu zaman hani kendi şivesini kendi lehçesini gene az çok e, anlıyor ama öyle olduğunda olmuyor. E, şimdi düşünün Burada bir imam gelse bize, burada şimdi ben dersi Kürtçe anlatsam veya da Zazaça anlatsam veyahut Arapça anlatsam bu dersin ne maksudu, ne anlaşılır ki bu dersten? Hiçbir şey değil mi? Her kavme kendi anlayacağı dilde hitap etmek lazım. Açık ibarelerle. Bunun birinci yolu da onun dilinde konuşmandır. Yani onun kendi dilinde onu anlatman lazım. Sonra ikinci olaraktan bu defa onun dilini güzel kullanman lazım. Yani öz, az ve onun anlayacağı dilde anlatman lazım ki olsun. Evet. وَيُحْسَنُوا ve yine sünnettir ki en يدعو للمسلمينه bima fihi salahu dinihim ve dunyahum en يدعو ودؤات مسدلر muslimin Müslümanlara bima fihi salahu dinihim içinde onların dininin salahı olan dualar etmesidir ve dünyahum ve dünyalarının ve يدعو لامام المسلمينه ve ulati umurihim Müslümanların imamına ve veli emirlerine dua etmesi lazım ne ile bis salahi ve tawfiqi yani sılah ve başarı ile Allah'ın onları muvaffak kılmasını ve onları ıslah etmesini dileyerekten. Ve kana'd-du'a li ulati'l-umuri ve emirlere dua etmek izi fi'l-hutbeti hutbeden ma'rufan 'inda'l-muslimin. Müslümanların yanında bilinen bir şeydi. Ve 'aleyhi amalu ve amalleru da onun üzerindeydi. dua li ulati'l-umuri Çünkü Müslümanların emirlerine dua etmek bi't-tevfik ve's-salahi tevfik ve salahı dua etmek min menheci ehli sunnet ve'l cemaat ehli sunnet ve'l cemaatın menhecindendir ve terkuhu onun terkii min menheci'l mubtadi'e mubtedi'lerin menhecindendir. قال الإمام أحمد و dedi ki لو كان لنا دعوة مستجابة لو كان لنا bizim için du'a-tü'l kabul olunacak bir duamız olsa ve da'auna biha li's biz onunla sultana du'a ettik. lianne fi salahiha salahu'l muslimin çünkü sultanın ıslah olması müslüman sultanın salahı, Müslümanların salahıdır. Vakat turiket hadihi sünnetu bu sünnet terk edildi. Hatta saran nasu ta ki insanlar oldular yestagribuna du'a ali vilatil umuri. Yani veliül emre dua etmeyi garip karşılar oldular. Ve yusu'una zanne bimen yef'aluhu ve onu yapana da suizanda bulunuyorlar. Şimdi normalde ee, öncelikle şöyle söyleyelim, Cuma günü hatibin hutbeden genel olaraktan dua etmesi müstahapdır, tamam? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için bazı sahabelerden varit olmuş ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kana estağfiru var Müslüman, bu zayıf bir rivayet, tamam? Ama bununla beraber Peygamberimizin dua ettiğine rağmen, yani açık olarak olmasa da rivayetlerin zımnında gelen Peygamberimizin dua ettiğine dair birçok rivayet var. Mesela bunlardan e, istiska namazında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için gelip Peygamberden talep eden ve Peygamberimizin de dua etmesi gibi mesela örneğin. Ve benzeri e, olaylar. Yine başka bir... E, bunu anlatmıştık değil mi? O istiska olayını anlatmıştık. Adamın bir tanesi mescide geliyor dedik. Enes rivayet ediyor. Ey Allah'ın Resulü, heleketil mevâşî yani hayvanlar helak oldu, ziraat helak oldu. Peygamberimiz de elini kaldırıyor, dua ediyor mesela hutbede. Ha yine mesela demiştik bir tane sahabe hutbe şeye giriyor, camiye giriyor. Bakıyor ki Bişir, Bişir ibn Mervan ellerini kaldırmış dua ediyor hutbede. Allah o iki eli helak etsin diyor. Ben Peygamber çok gördüm, parmağını kaldırmaktan fazlasını yapmadı yani. Hutbede dua ederken sadece parmağını kaldırır o şekilde dua ederdi diye. Bu istiska zaten bunun istisnası yani istiska duasında yapmış olduğu dua bunun istisnası. Biz buradan neyi anlıyoruz? Ya, Peygamberimiz sürekli dua ederdi. Sahabe bunu kabul ediyor. Ama elli kaldırmasına kızıyor yani. قَبَّحَ اللّٰهُ حَتَيْنٍ diyor. Allah o hikayeli kabeh kılsın. Çünkü Peygamber o şekilde dua etmezdi diye. E şimdi demek ki Peygamberimiz dua ediyor. Bunu anladık. Tamam. Zaten biz demiştik. E, Cuma gününde dualara icabet edilen bir vakit vardır. Öyle değil mi? Bununla ilgili dedik çok fazla görüş zikredilmiş. 40'a kadar bunu ulaştıranlar olmuş. 43'e kadar. Dedi ki bunların içerisinde en racih olanı iki tanesidir. İki tanesi hakkında ne olmuştur? Nas varit olmuştur. Bir tanesi neydi? Ma baina en yeclesa el imamu hatta en tukda salat. İmamın oturmasından namazın bitmesine kadardır. Bir de İkincisi İkinci namazından sonra güneş batıncaya kadar olan zamandır. Tamam? Zaten hutbe esnası Duaların kabul olduğu şeydir. Duaların kabul olduğu bir zamandır. Yani imamın o anda dua etmesi bu sebepten de dolayı güzeldir. Peygamber aleyhisselatü vesselam de yapmıştır. Şimdi geldik ikinci bir meseleye. Veliyül emre dua edilebilir mi? Yani Müslümanları yöneten insanlara hutbede dua edilebilir mi? Umumen isim vermeden, tayin etmeden Müslümanların emirlerine dua etmek ittifakla alimler arasında müstahaptır. Tamam, isim vermeden. Yani mesela diyelim ki ben hutbe veriyorum, elimi kaldırdım, dedim ki Allah'ım sen müminlere emirlik yapan insanları koru, onları bağışla, onlara işte takva nasip eyle, onlara basit, bu güzeldir. Niye? Çünkü onların düzelmesi demek İslam topluluğunun düzelmesi demektir. Yani onlara dua etmenin faydası sadece onlara değil. Onlara duanın faydası bütün İslam nedir? Öyle değil mi? Bunda bir beis yok. Ama şöyle desem, Allah'ın falan oğlu falanı Filan oğlu filanı mesela işte koru, bağışla işte burada ihtilaf var. Yani hani aynıyla ona dua etme meselesine gelince burada alimler. Birincide ittifak var, umumen dua etmek ki bu güzel bir şeydir. Ama ikincisinde ne var? İkincisinde ihtilaf var. Yine cumhur-i ulema ikincisine de bir şey dememiş. Demiş ki bu da şeydir, bu da caizdir. Bunda bir beis yoktur ee, demişler. Çünkü bunun men etme, etmeyi gerektiren bir durum söz konusu değildir. Ancak ne zaman alimler bunu men etmişler? Hatip bununla onu medh etmek ve onu övmek için uğraşırsa. Bu yanlıştır. Öyle değil mi? Çünkü onu övmek, onu şımartmaktır. Onu övmek, onun kendini beğenmesi e, demektir. Ama ona dua etmek güzeldir. Yani ona dua etmekte bir beis yok. Eğer bu dua onu övmenin bir parçası olarak yapılıyorsa, e, mesela bunu şey yapmışlar, e, bunu kabul etmemişler. Ama yok, normal mücerred onun aynen ona dua etme meselesine gelince, Cumhur ulema yine bunda bir beis görmemiş ama bazı alimler demişler bu Peygamberimizin ve Hulefayi Raşidinin sünnetinden değildir. Bu Emeviler döneminde ortaya çıkmış olan bir sünnettir. Sünnet değil onun için de şeydir, muhtestir demişler. Tabi bu konuda iki tane de rivayet var. Bunlardan bir tanesinde mesela Ebu Musa el-Eşhari hutbe verdiği zaman Ebu Bekir ve Ömer'e dua ediyor. Hatta Dabbe isimli bir sahabe Ebu Musa ileş araya kızıyor. Diyor sen önce Ömer diyorsun sonra Ebu Bekir diyorsun. Hazreti Ömer yaşıyor da. Önce Ebu Bekir de sonra Ömer de. diyor. Hazreti Ömer'e bunu soruyorlar. Hazreti Ömer diyor sen ondan daha şeysin. Ondan daha hani Allah Azze ve Celle senin basiyetini açmış manasına. Böyle bir cümle kullanıyor. Aynısı mesela Ataya soruluyor. İbn Abbas'ın öğrencisi Ataya soruluyor. İbn Abbas'ın öğrencisi bu muhtestir diyor. Yani bu bidattır diyor. Tamam. Yani birine aynıyla dua etmek soruluyor, bir adama hutbede aynıyla dua etmek. Bu muhdestir diyor, bu bidattır diyor. Tabi bu birinci rivayet, fukahanın zikrettiği ama hadis kitaplarında mevcut olmayan bir rivayet. Yani nereden getirmişler Allahu Alem ama bu konunun geçtiği hemen hemen her yerde zikrediliyor. İkinci rivayette, yani bu atanın rivayetindeyse İmam Nebevi diyor ki, İsnadı sahihtir, hasendir estağfurullah. Çünkü diyor, onun sana, yok isnadı sahiptir diyor. Abdülmecid müstesna. Abdülmecid'de Yahya İbn-i Ma'in, İmam Ahmet tevsik etti, sikadır dedi. Ama Darakutni gibi, i̇bn Hibban gibiler ise bu Darakutni bir de Ebu Hatim, estağfurullah. Bu zayıftır. E dedi, onu zayıf gördü. Yani demek iki rivayet de şeyli, problemli. Yani ispat eden rivayet de Ebu Musa el-Eş'ar'ın olayı da, Ataybni Ebi Rabah'ın fetvası da şey, eee senetleri ihtilaflı. O zaman ne olacak? O zaman mesela biz ehli sünnetin aslına döneceğiz. Diyeceğiz ki dua etmek umumen müstahaptır. Velîl-emirlere dua etmek de güzeldir. Aynen bir velîl-emre dua etme meselesine gelince ise bunu artık o dönemde bulunan alimler takdir eder. Mesela haricilik fitnesi yayılmıştır. Öyle değil mi? Ehli sünnet olaraktan sen İm imamına aynen dua edersen onların menhecinden olmadığını göstermek için. Öyle mi? Diyelim ki İslam devleti kuruldu. Birileri Bağî, halifeye karşı ayaklandı. Birileri Harici, halifeyi tekfir etti mesela. Sen de ehl-i sünnet alimleri der ki biz onların halka onların menhecinden olmadığımızı göstermek için halifenin müslüman olduğunu göstermek için mesela ona dua edelim ee, diye. E halife zalim diyor. İşte onun azledilme imkanı var. Yani ehlül halli vel akd onun yerine başka birini getir. Ona dua etmede bir fayda yok. Halkın gözünde onu iyice meşrulaştırmanın e, bir anlamı yok mesela. Yani bu üçüncüsü Hakkında nasıl olmadığı için genişlik var. Uygun gören yapar, uygun görmeyen ise yapmaz. Anlaşıldı? Evet. Ve yusnu ıza min al-kutbetini an tuqamı Tabi burada en sonunda bir şey dedi ya. Ve kuturiket hadi sünnetu, hatta sara nasu yastagrıbun al-iulat ulumur. Tabi bunu ulat ulumur dediği adamlar şeyler yani İşte Suud'un tağutu mesela, Mısırın tağutu vesaire. Veli Ülemir dediği adamlar, bunlar doğrudur. Onlara dua eden adam hakkında suizam beslemek, hatta onun dininde suizam beslemek doğru olandır. Yani bunu yapan insanlar yanlış bir şey yapmıyorlar. Çünkü bu yöneticiler, dinin aslı olan bütün konularda dinin aslını bozmuş olan insanlar ve bunu da açık yani aleni bir şekilde yapan insanlar. وَيُسَنُّ اِذَا فَرَغَ مِنَ الْخُتْبَتَيْنِ İki hutbeyi bitirdiği zaman sünnet olur. En ve salatu mubâşâraten namazın hemen kılınması. Ve en yeşra'a fî min gayri fâslin tavîlin ve uzun bir ara vermeden namaza başlaması da sünnettir. Ve salatul cüm'ati rak'atâni bil icma' a. Cuma namazı icma ile iki rekâttır. Yejheru ma bil qira'a Onda şeyi açıktan okur. Ee, Kur'an'ı açıktan okur. ويسنو إن أن يقرأ في الركعة الأولى منهم بصورة الجمعة بعد الفاتحة أن يقرأ خمسة في الركعة الأولى برنجلكاتة منهم أو إيكلكاتة برنجسند بسورة الجمعة جماس سورة سنو خمس سنتر بعد الفاتحة فاتحة دنسونا ويقرأ في الركعة الثانية إيكنجلكاتة بعد الفاتحة فاتحة دنسونا بسورة المنافقين منافقين سورة سنو lennahu aleyhi salatu vesselam Çünkü aleyhi vesselam kana yaqra bihima o ikisini okur idi kema rawahu muslimun an abi hurayra imam muslimun abi hurayra'dan rivayet ettiği gibi av ve yaqra fi al-ula bil okur fatihadan sonra subbih isme rabbikal a'la ala suresini okur ve fi al hal ata ikincisinde de bunu fakat sahha sahih olmuştur ki ennehu sallallahu aleyhi ve sellem Kâne yekrau ahyanen biljum'ati vel munafiqin, bazen Cuma ve munafiqini okur. Ve ahyanen bisabbih vel gâşiye. Bazen de gâşiye Sûresi ile A'la Sûresi'ni okur idi. Ve la yuqassimu Sûrâten vâhidâten minhâzihi Sûrâi beynarrakâteyni. Ve la yuqassimu, kısımlara ayırmaz, Sûrâten vâhidâten tek bir Sûrâi, minhâzihi Sûrâi bu Sûrâlerden. Yani yukarıda zikri geçen dört Sûrâden herhangi birini. Beynarrakâteyni iki rekaat arasında layan nedeni ki khilaf ussünle çünkü bu sünnetin khilafındır. Yani mesela diyelim Cuma suresini okuyacak, Cuma ile münafikini okumuyor da Cuma'nın bir kısmını bir rekatı okuyor, bir kısmını bir rekatı okuyor. Tamam? Bu diyor sünnetin khilafındır çünkü Peygamber her rekatta bir sureyi okudu. Walḥikmetu fil jahri bil qira'at fi salatil jum'at walḥikmetu hikmat fil jahri bil qira'at qira'at açıktan okumanın, Cuma hikmeti fi salatil jum'at Cuma mazanda. كون ذلك ابلغ في تحصيل المقصود. قصد ديني ortaya çıkarmada en aبلغ olan yani en faydalı ve en etkili olanın bu olduğundan dolayıdır. Evet. Zaten burası çok açık bir cümle, değil mi? İzah etmeye gerek var. Şu parçalara gerekiyor. Şimdi normalde peygamber Aleyhisselatü vesselamın sünneti cuma günü cuma namazında iki tane iki sünneti var. Bize naklediyor. Birincisi, birinci rekatta Fatiha'yı okuduktan sonra akabine Cuma suresini okur. İkinci rekatta Fatiha'yı okuduktan sonra arkasına Münafık'ın suresini okur. Tamam mı? Bazen de Fatiha'dan sonra birinci rekatta Sebbih İsme Rabbike Le'alâ'yı okur. İkinci rekatta Hel-Atake Hadithul Gâşi'yi okur. Tamam mı? Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Tamam. Şimdi diyelim ki adamın bir tanesi geldi. Dedi ki ya birinci rekatta Cuma, ikinci rekatta Münafikin çok uzun. Neredeyse yarım cüz yapıyor dedi mesela, tamam? Ben ne yapayım? Cuma suresini ikiye böleyim, yarısına kadarını birinci rekatta okuyayım, kalan yarısını ikinci rekatta okuyayım veya münafıkın suresini ikiye böleyim, iki, bir buçuk sayfasını sonraki bir buçuk sayfasını bir rekatta bir rekatta okuyayım dese, mesela bu sünnetin hilafınadır diyor. Tamam, sünnet olan bir sureyi cuma günü eğer, hani sen sünnete uymak için mi okuyorsun? Cuma suresini vermiyor O zaman sünnete tam uymak. Yani Cuma'yı birinci rekatta münafikini ikinci rekatta oku. Tamam Zaten Peygamberimizin umumi sünnetinde sureleri bölmek yok. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümumen sünnetinde e, bazen yaptığı olmuş. Daha önce geçmişti bu konu, değil mi? Anlatmıştık. Ama ümumen yani genel sünnette Peygamberimiz genelde bir sureyi komple e, okumayı tercih ederdi. Ama bazen Tur suresiyle akşam namazını komple kıldırdığı gibi. Mesela Tur suresini ikiye bölmesi gibi. Veyahut da öğle ve ikindi namazlarında işte bir okuduğu diğerinin yarısı olması gibi, mesela secde suresinin yarısı olması gibi. Başka ne örneğimiz vardı? Örnek, benim aklıma gelenler bunlar. Yani bunlar Peygamberimizin böldüğünü gösteriyor ama umumi sünneti böyle değil tamam mı? Cuma günü hiç bölmemiş. Yani cuma günü tam e, sureyi tam okumuş, sünnette okumaktan bir sureyi ikiye bölmek değildir. Buyur. Bu genel sünnetine de biraz insanların halini müştetme. Tabi tabi, o da sünnet çünkü. Biz ne demiştik? Bazen inne sünneti, inne mine sünneti, terki sünneti li te'lifil kulub. Bazen kalpleri te'lif etmek için sünneti terk etmek de sünnettir. Değil mi? Demiştik ki bu kaideyi kim zikretmiş? Şeyhülislami b'teymiye kavaidun nuraniye de zikretmiş. Yani ve onu zikretmesine gerek yok. Yani, o zikretti diye değil zaten bu konuda deliller var demiştik. Hem peygamberden hem de sahabeden bu konuda deliller var ee, demiştik yani normalde ki bu bir sünneti tek değil de bir sünnetten dolayı var olan başka bir sünneti uygulamaktır yani her topluluğun kaldırabileceği yük birbirinden farklıdır ve mesela şimdi diyelim ki şeyde e, Araplarda bazı camiler var günde 500 okuyorlar diyor günde günde 600 okuyorlar 5 günde bir şey bitiriyorlar Kur'an-ı Kerim'i bitiriyorlar terabite e şimdi o camide namaz kılan bir adam, ona sadece hismerabikala ala okusan namazından hiçbir şey anlamaz. Adam alışmış uzun namaz kılmaya çünkü. Öyle değil mi? Adam alışmış uzun namaz kılmaya. Ya e ama şimdi bizim buradaki gibi ee, şeyden ve Duhadan aşağısını bilmeyen, ondaki asla yani ve Duhayı falan da değil, Lillafil Qurayshi, Cakulhu bunlara okumayla bir ömür namaz kılmaya alışmış olan adamı o götürüp o camiye koysa. Adam bir daha namaz kılmaz yani. <gülüyor> Onun için şeyi gözetmek lazım. Yani her halkın, her topluluğun e, okumasını gözetmek lazım. O ne yaparsın? Sen de cuma günü bunları okumazsın. Başka bir şey okursun yani. Daha kısa bir şey okursun. Çünkü zaten bunu uzun bulan cumayı komple uzun bulur. Yani iki dakikada cumayı okumayı bile e, uzun bulur. Daha kısa bir şeyler okursun. Başka sorusu olan konuyla alakalı. Buyur. Mesela neydi, Cuma namazında. Adına... cuma hutbesi için. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cuma günü hutbe verdiğinde şey buydu. Durumu buydu. sen bundan kendine şey çıkarıp e, peygamber madem böyle hutbe veriyordu ben bütün hutbelerde bu şekilde duracağım dersen olabilir yani. Tamam ama bu normalde burada anlatılan sadece cuma meselesiyle alakalı. Umumen hutbe değil sadece cuma. Başka? Biliyorum, şu anda mesela Safi mezhebi Ha, o şeydeki mescid değil mi? Senin hemşerilerinin mescidi değil mi? Ha, şeydir, e, şimdi normalde e, Şafii mezhebinde bir görüşe göre Cuma'nın farzlarından bir tanesi de hutbenin Arapça olmasıdır. Sonradan gelenler bunu kendilerince açıklamaya çalışmışlar. Kimisi hani, ayet olsa zaten Arapça olduğu için maksat hasıl olur demiş. Kimisi Arapça okunup bunun şey yapılması lazım demiş. E, açıklanması lazım demiş vesaire. Bu bir görüşlüğü. Yani kendi mezheplerinde var olan görüşten dolayı bunu yapıyorlar. Kim yerlerde de Arapça okuyor hoca. Sonra şey yapıyor. Türkçesini e, söylüyor ama hutben özünü Arapça veriyor. Tabii şey değil bu doğru olan bir şey değil. Yani Allah Teala her kavme kendi dilinde hitap etsin diye peygamber göndermiş. Öyle mi? Hutbe de bir hitaptır. Kişilerin anladığı dilde olması lazım başka Sorusu olur. Yok. Bu akhire de, havalan, elhamdülillah